Hatime Tabiat fikri küfrisini terk eden ve imana gelen zat diyor ki Elhamdülillah benim şüphelerim kalmadı yalnız merakımı mucib olan birkaç sualim var. Birinci sual Çok tenbellerden ve tariku salatlardan işitiyoruz diyorlar ki Cenabı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edenin cezalandırıp cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki, Ehemiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. El-Cevap Evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise, manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu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 Rayyetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın rayetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam sultanı ezel ve ebedin rayyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani ve birer ayni esma-i rabbaniye olan mevcudatı ali makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden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 mevcudatı hakikatı, kemalatına tamamiyle zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tarikus salat kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki o abdinin hakkını onun nefse emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem hilkatı ve gayi fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden hikmeti ilahiyye ve meşiyeti rabbaniye'ye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nepsi ise ise Cenabı Hakk'ın abdi ve memlûkudur. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir terki ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır hem hikmet-i ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide şiddetli cezaya müstehak olur İşte bu istihkakı ve mezkür hakikati ifade etmek için Kur'an-ı mucizül beyan mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek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 Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mebzuliyet, hem hilkat ve icadı eşyadaki hadsiz suhulet, hem sabık bürhanlarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki icadı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nas Kur'an ile beyan edilen مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَهِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرْ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ gibi ayetlerin sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık o hakikat-i azimeyi en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? El cevap 20. mektubun 10. kelimesi olan ve huve ala kulli şeyin kadir beyanında o sır gayet vazıh ve kat'i ve mukni bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zeylinde daha ziyade vuzuh ile ispat edilmiş ki bütün mevcudat sani vahide isnat edildiği vakit bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer vahide ehade verilmezse bir tek mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkilleşir ve bir çekirdek bir ağaç kadar suubetli olur. Eğer sani hakikisine verilse kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır, suhulet peydah eder. Ve bir müşahede görünen hadsiz mebzuliyet ve ucuzluğun, ve her nev'in suhulet ve kesret-i efradı bulunmasının, ve kesret-i suhulet ve sür'atle, muntazam, san'atlı, kıymetli mevcudatın, kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan, ve hikmetlerini gösteren yüzer delillerinden, ve başka risalelerde tavsilen beyan edilen bir ikisine, muhtasar bir işaret ederiz.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 Eğer vahdetten kesrete gidilse, her bir meyveye lazım mevattı ı hayatiye başka yerden verilse, her bir meyve bir ağaç kadar müşkilat peydah eder. Belki ağacın bir enmuzeci ve fihristesi olan bir tek çekirdek dahi, o ağaç kadar suubetli olur. Çünkü bir ağacın hayatına lazım olan bütün mevattı ı hayatiye, bir tek çekirdek için de lazım oluyor. İşte bu misaller gibi, yüzler misaller var. Gösteriyorlar ki,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 eğer Kadir-i kendini versen, bir kibrit çakar gibi hiçten yoktan bir emirle, hatsiz kudretiyle seni bir anda halk eder. Eğer sen kendini ona vermezsen, belki esbabu maddiyeye ve tabiata isnat etsen, o vakitsen, kainatın muntazam bir hülasası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesi olduğundan seni yapmak için kainatı ve anaasırı ince elek ile eleyip Hassas ölçülerle aktar âlemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esbabu maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten, yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Öyleyse küçük bir zih hayatın cismini aktar âlemden toplamaya mecbur olurlar. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalalette ne kadar müşkilat var olduğunu anla. İkincisi, ilim noktasında hadsiz bir suhulet vardır. Şöyle ki, kader, ilmin bir nev'idir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktarı kaderi, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Kudret icad ettiği vakit, gayet suhuletle o kaderi miktar üstünde icad eder eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan kadir i e verilmezse, sabıkan geçtiği gibi, binler müşkilat değil, belki yüz muhalat ortaya düşer. Çünkü, o miktar-ı kaderi ve miktar-ı ilmi olmazsa, binler harici ve maddi kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lazım gelir. İşte vahdette nihayetsiz kolaylık, ve dalalette ve şirkte hatsiz müşkilatın bir sırrını anla. Ve me'a murus saati illa kelam hil basar, evhu ve Akrab ayeti ne kadar hakikatlı ve doğru ve yüksek bir hakikati ifade ettiğini bil. Üçüncü sual. Eskiden düşman şimdi dost olan mühtedi diyor ki şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki hiçten hiçbir şey icad edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. El cevab. Nuru Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların en ileri gidenleri bakmışlar ki tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden iki kısma ayrıldılar. Bir kısmı Sofestayii olup İnsanın hassası olan akıldan istifa ederek ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. İkinci güruh bakmışlar ki dalalette esbab ve tabiat mucid olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilatı var. Ve tavra aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bir mecburiye icadı inkar ediyorlar. Yoktan var olmaz diyorlar ve idamı da muhal görüyorlar, var yok olmaz hükmediyorlar. Yalnız harekât zerrat ile, tesadüf ile bir terkip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyeti itibariye tahayyül ediyorlar. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve süflî ve echel yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede, dört yüz bin enva birden, zemin yüzünde icat eden ve semavat ve arzı altı günde halk eden ve altı haftada, her baharda, Kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayat bir kainatı inşa eden bir kudret ezeliğiye, bir ilmi ezeliğinin dairesinde planları ve miktarları taayünen eden mevcudat ilmiyeyi göze göstermeyen bir edza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir edza misüllü, gayet kolay o mağdûmat-ı harici olan mevcudat ilmiyeye vücudu harici vermeyi. O kudret ezeliye'den uzak görmek ve icadı inkar etmek, evvelki gürüh olan Sofestayilerden daha ziyade ahmakane ve cahilanedir. Bu bedbahtlar, acizi mutlak ve yalnız bir cüzi ihtiyari eden başka ellerinde olmayan, firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten yoktan icat edemediklerinden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 Diğeri, inşa ile, san'at iledir. Yani, kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi, çok dakik hikmetler için, kainatın ana bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tabi olan zerratları ve maddeleri, rezzakiyet kanunu ile onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet, Kadir-i Mutlak'ın, iki tarzda hem ibda, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğ var etmek en kolay, en suhuletli belki daimi umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin envazî hayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yoğ var edemez diyen adam yok olmalı. Tabiatı bırakan ve hakikata geçen zat diyor ki. Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür ve hamd sena ediyorum ki kemal imanı kazandım, evham ve dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şüphem de kalmadı. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Sübhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim.